Ayrılık diye bir şey yok. Bu bizim yalanımız. Sevmek var aslında, özlemek var, beklemek var. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun? Güneş çoktan doğdu, uyanmış olmalısın. Saçlarını tararken beni hatırladın değil mi? Öyleyse ayrılmadık. Sadece özlemliyiz ve bekliyoruz. Zamanı hatırlatan her şeyden nefret ediyorum. Önce beklemekten. Ömür boyunca ya bekliyor ya bekletiyor insan. İkisi de kötü. İkisi de hazin tarafı yaşantımızın. Bir çocuğun önce doğmasını bekliyorlar, sonra yürümesini, konuşmasını, büyümesini. Zaman ilerliyor. Bu defa para kazanmasını, kanunlara saygı göstermesini, insanları sevmesini, aldanmasını, aldatmasını bekliyorlar. Ve sonra ölümü bekleniyor insan oğlunun. Ya o, insanlardan dostluk bekliyor, sevgilisinden sadakat, çocuklarından saygı ve bir parça huzur bekliyor, saadet bekliyor yaşamaktan. Zaman ilerliyor. Bir gün o da ölümü bekliyor artık. Aradıklarının çoğunu bulamamış Beklediklerinin çoğu gelmemiş Bir insan olarak göçüp gidiyor bu dünyadan İşte yaşamak maceramız bu Yaşarken beklemek Beklerken yaşamak Ve yaşayıp beklerken ölmek Özleme bir diyeceğim yok O kömür kırıntıları arasında Parlayan bir cam parçası O nefes alışı sevgimizin Kavuşmalarımızın anlamı O tek güzel yönü Bekleyişlerimizin İnsanlığımız özleyişlerimizle alımlı Yaşantımız özlemlerle güzel Özlemin buruk bir tadı var Hele seni özlemenin Bir kokusu var, bütün çiçeklere değişme Bir ışığı var, bir rengi var seni özlemenin Anlatılmaz Verdiğin bütün acılara dayanıyorsam seni özlediğim içindir Beklemenin korkunç zehri öldürmüyorsa beni seni özlediğim içindir. Yaşıyorsam, içimde umut varsa yine seni özlediğim içindir. Seni bunca özlemesem, bunca sevemezdim ki.